Herkese merhaba, ben Hasan Turgut, 95.0 Açık Radyo'da, ben buradan okuyorum programındasınız. Bugün Çevirmenler Meslek Birliği'ni, yani çeviri konuşacağız. Ee, bu kapsamda çevirden iki konuğumuz olacak, Burcu Alaş ve Melek Memiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Hasan. Hoş bulduk. Hasan. Çok ee, teşekkürler. Ben... ben kısaca sizi tanıtayım, ardından da sohbetimize geçelim. Burcu Halaç Boğaz Üniversitesi Çeviri Bilim bölümünden mezun oldu. Yüksek lisan çalışmalarını aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde devam etti. Psikanalist, psikoloji, tarih, sosyoloji ağırlıklı olmak üzere çeşitli sosyal ve beşeri bilimlerde makale ve kitap çevirileri yapıyor. Melek Memiş ise 2012 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra... Altyazı, çeviri ve ko e, çeviri koordinasyon asistanlığı, animasyon ve post prodüksiyon koordinatörlüğü yaptı. 2010 yılından beri çeşitli film festivallerine ve televizyon kanallarına altyazı çevirisi yapıyor. Çevirmenliğe devam ederken bir yandan da bir film ortak yapım marketinde sorumlu olarak çalışıyor. Burcu ilk sorum sana olacak. E, çevirmenler Meslek Birliği'nin ortaya çıkış hikayesini konuşarak başlarsak iyi olur sanki. Çevir nasıl bir ihtiyaçtan doğdu ve büyüdü? Bunu anlatır mısın bize ilk etapta? E, tabii e, Çevir'in temelleri e, mesleğini, dayanışmayı, birlikte iş yapmayı önemseyen e, bir grup kitap çevirmeninin 2003 yılında bir araya gelmesi e, ve kitap çevirmenleri girişimi adıyla bir mail grubu kurmasıyla atılıyor aslında. E, bu dönemde e, kitap çevirmenleri girişimi e, çok önemli bir işe imza atıyorlar. E, sektörde e, standart haline gelmesi için bizim hala büyük e, çaba gösterdiğimiz e, ve çevirmenler için asgari e, çalışma koşullarının çerçevesini çizen tip sözleşmeyi oluşturuyorlar. Ee, yine e, aynı dönemde 83 çevirmen bir araya gelerek e, bin yıllık Japon klasiği olan yastıknameyi Türkçeye kazandırıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla dünyada pek e, örneği olan bir kolektif çalışma değil bu. E, tabii bu kitap çevirmenleri girişimi zamanla e, genişliyor, farklı fikirler filizleniyor. E, ve zaman içerisinde de hem burada filizlenen fikirleri daha rahat hayata geçirmek, hem de e, çevirmenlerin yaşadığı sorunlara daha iyi merhem olabilmek için bir meslek birliği çatısı altında birleşmenin daha iyi bir fikir olduğu kanaatine varılıyor. Bu kararın alınmasının ardından da 1 Mayıs 2006'da Çevir resmi olarak bir meslek birliği olarak kuruluyor. Çevir 2009 yılına kadar kitap çevirmenliğini temsil ediyor ağırlıklı olarak. Ama 2009 yılında olağanüstü genel kurulun ardından yalnızca kitap çevirmenliğini değil, Altyazı, seslendirme ve tiyatro çevirisi yapan meslektaşlarımızı da temsil etmeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktası aslında çevir içinde. Birliğimizin öncelikli amacı tabii ki çevirmen haklarını korumak, bu hakları iyileştirmek için gerekli çalışmaları yürütmek. Yine asgari çalışma koşullarını çevirmenlerin iyileştirmeye yönelik adımlar atmak. E, tabii ki. E, ama bunlarla yetinmiyoruz. E, çevirinin e, niteliğinin yükseltilmesine dair e, çalışmalar gündemimizde. Yayıncılık piyasasında e, belli başlı e, ilkelerin, standartların e, oturtulmasına çok önem veriyoruz. E, ayrıca yurt dışındaki çevirmen örgütleriyle temas halinde olmayı, e, onlarla da e, ortaklaşmayı, fikir alışverişinde bulunmayı önemsiyoruz. Çevir kurulduğu günden bu yana bu hedefleri hayata geçirmek için hareket ediyor, mücadele ediyor. Şu an 500 aşkın üyemizle de bu mücadelemizi daha da büyütmek, eser sahibi çevirmenlerin sorunlarını çözmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yastıkname çevirisinden söz ettim. Bu kitabın 83 çevirmenin işbirliğiyle kutarılması kotarılması ve böylece çevire ilham olması hakikaten etkileyici bir hikayemiş bu arada. Ben ilk defa öğrendim. E, bayağı hoşuma gitti. E, Melek seninle devam edelim istersen. E, Burcu bazı hedeflerden bahsetti. Bunları biraz açmanı rica edeceğim senden. E, çevirin faaliyet Tabii. planları ve yürüttüğü çalışmalar neler? Bu hedeflere ulaşmak için biraz bunları anlatır mısın? Yani öncelikle e, hak takibi olduğu için bizim asıl faaliyet alanımız. Üye olsun olmasın eser çevirisi yapan bütün çevirmenlere sözleşmeleriyle ve haklarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz Çevbir olarak. Hak temelli bir mücadele yürüten bir meslek birliği olduğumuz için de bu alandaki çalışmalarımız faaliyetlerimizin büyük bir kısmını oluşturuyor aslında. Çevirmenler çevre üye olukken bir yetki belgesi dolduruyorlar ve bu yetki belgesini doldurarak da çevirdikleri eser adına çevire hareket etme yetkisi tanımış oluyorlar. Maalesef çevirmenlerin en sık yaşadığı sorunlar mali haklarıyla ve sözleşmeleriyle ilgili oluyor. Bu hala yaygın bir sorun ve çevirmen ödemesini alamadığımda öncelikle ilgili yayıneviyle görüşüyoruz çeviri olarak. Sorunların büyük bir kısmı aslında bu görüşme aşamasında çözülüyor. Ancak çözülmemesi halinde vakaların takibi için avukatımız atılabilecek adımlar hakkında bize bir yol gösteriyor ve çevirmenle de mutabakata vararak sorunun çözümü için hukuki süreci başlatıyoruz ve onun takibini yapıyoruz çeviri olarak. Maalesef bir de sektörde e, baskılardan yeni baskılardan çevirmeni haberdar etmemek veya geç haberdar etmek gibi bir yaygın bir tavır bir sorun var hala devam eder. E, bu yüzden çevir bandrol takibi yapıyor ve bu alanda da çok titizlikle e, her gün güncel olarak devam ettiği bir çalışma yürütüyor. Üyelerimizi e, yeni baskılardan haberdar ediyoruz böylece ve üyelerimiz yeni baskılardan doğacak haklarının da takibi için e, bilgilendirilmiş oluyorlar. Peki şunu merak ediyorum, bu sorunların çözümü konusunda yararlandığınız bir çerçeve var mı? Demin tip sözleşmeden bahsetmiştiniz mesela, bu sözleşmenin ne tür yararlıları var? Burayı biraz açar mısınız? Vaka takibi dedik biraz önce. Özellikle kitap çevirmenleri için vaka takibi yaparken çerçevemizi ve izleyeceğimiz yolu belirleyen en önemli bileşenlerden biri yayın ve çevirmen arasında imzalanan sözleşme oluyor tabii. Yani dolayısıyla çevirmenlerin imza attıkları sözleşmeleri, okumaları, buradaki haklarından haberdar olmaları eğer mümkünse ki bunu biz gerçekten teşvik ediyoruz, sözleşmeyi imzalamadan evvel sözleşme maddeleriyle ilgili akıllarına takılan işte tereddüt ettikleri ya acaba dedikleri noktaları çevire danışmaları çok önemli bununla bağlantılı olarak aslında tip sözleşme de yine çok önemli gerek kitap çevirmenlerinin gerekse altyazı ve seslendirme çevirmenlerinin asgari çalışma koşullarını belirleyen tip sözleşmelerimiz var çevir olarak tip sözleşme neden önemli tip sözleşme Aslında sadece çevirmenlerin asgari çalışma koşullarını belirlemekle belirtmekle kalmıyor Bunun dışında işte yayın eviyle işverenle yapılan e, sözleşmede yine eserin üçüncü şahıslara e, taraflara devredilmesinin önüne geçiyor. Yine e, eser çevirisinin kaç yıl süreyle kullanılabileceğini belirtiyor. Çünkü yani süresiz olmaması gerekiyor bu sözleşmelerin. Belli bir e, yıl sınırı e, olması gerekiyor. Ve Böylelikle taraflar arasında hukuki zeminde e, haklar e, aslında e, garanti altına almış olunuyor. Ee, şimdi kitap çevirmenleri için e, öngördüğümüz tip sözleşme e, yıllar içerisinde e, artık sektörde e, neredeyse standart haline geldi. E, pek çok yayın evi e, tip sözleşmemizi kullanıyor. Ya da e, bu sözleşmeye referansla e, işte farklı alternatif sözleşmeler e, önerenler de olabiliyor. Ee, biz özellikle ilk sözleşmesini imzalayacak çevirmenlerin e, sitemizde e, bulabilecekleri bu tip sözleşmeyi okumalarını, hakları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yine kafalarına takılan başka bir e, konu olursa e, bize danışmalarını e, çok istiyoruz, bunu teşvik ediyoruz ve bunu çok önem istiyoruz da. E, çünkü sözleşme gerçekten çok önemli e, bu açıdan. E, tip sözleşmesiyle alakalı bir şey daha var burada. E, tip sözleşmede öngörüldüğü üzere e, çevirmen eser sahibi. Dolayısıyla eser sahibi olarak çevirmenin aslında her yeni baskıdan bir telif ücreti alması gerekiyor. E, dolayısıyla telif ücreti öngören e, anlaşmalara imza atmasını salık veriyoruz yine biz çevirmenlere. E, yayın evleri ve e, çevirmenler arasında tabii ki e, bütün bunlar... E, Olsa da sorunlar yaşanabiliyor. Ee, biz e, burada devreye girerek e, çevirmenin telif haklarını gözetiyoruz. E, telif bilincinin e, hem çevirmenler hem de yayın ezdinde yine yerleşmesi için çalışmalar yürütüyoruz. E, dolayısıyla yani çevirmenin eser sahibi olarak e, fikri mülkiyet alanındaki haklarının e, hem genişlemesi için hem de daha geniş e, ölçekte tanınması için e, çalışıyoruz. Biraz böyle yani bu lafları ettik. Aslında bunu buna ilişkin bir şey daha söylemek isterim önemli gördüğüm. İşte hak temelli bir mücadele yürütüyoruz. Hak temelli mücadele uzun soluklu bir mücadele demek. E, dolayısıyla uzun soluklu bir mücadele de e, bizim birbirimizden güç aldığımız, dayanışmadan güç aldığımız bir mücadele. E, bunun altını e, çizmek çok önemli bence. E, bütün faaliyetlerimize yön veren amaç e, çevirmen haklarının ihlal edilmediği, e, çevirmenlerin seslerinin, taleplerinin duyulduğu ve bir meslek olarak çevirmenliğin tabii daha sürdürülebilir koşullarda yapıldığı e, bir düzen, e, ekosistem yaratmak aslında. Umarım da duyulur ve daha fazla insana ulaşır bu ses. Biz de öyle umuyoruz. Evet. İsterseniz burada bir ara verelim, şarkı arası. Ne çalalım bugün? Biz bugün bir klasik seçtik aslında. The Cure Friday I'm In Love, Cuma'ya övgü niteliğinde. Her ne kadar böyle çevirmenlerin işte sabahı, akşamı, haftasının başı sonu olmasa da biz de... <gülüyor> Bizce de cuma övgüyü hak ediyor. E, o yüzden bu parçayı seçtik. Evet dinleyelim. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum devam ediyor. Çevirden Burcu Alaş ve Melek Memiş'le Çevirmenler Meslek Birliği'nin çalışmalarını konuşmaya devam ediyoruz. Melek seninle başlayalım istersen ikinci bölümü. Şimdi son yıllarda... Özellikle dijital platformların artması ile birlikte altyazı ve seslendirme çevirmenlerinin yaşadıkları sorunlar da daha gördür hale geldi doğal olarak. Ve daha geniş bir çevirmen kitlesi aynı sorunları paylaşmaya başladı esasında. Şunu merak ediyorum, yukarıda pek çok çalışmadan söz ettiniz zaten. Altyazı ve seslendirme çevirmenleri özelinde ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii, e, sen de dediğin gibi dijital platformların çok yaygın bir hale gelmesiyle e, bizim sorunlarımızın da aslında çerçevesi genişlemiş oldu. Özellikle son üç yıldır altyazı ve seslendirme çevirmenleri için mesleki standartları oluşturmak adına çok yoğun çalışmalar yüklüyoruz. E, Burcu'nun da dediği gibi kitap çevirmenleri için daha önceden, çok daha önceden oluşturulmuş bir sözleşme var ve çok büyük oranda da kabul gördü ama altyazı ve seslendirme çevirisi alanında bu sözleşme... E, Hazırlanıp kabul edilmesi çok yeni bir adım bizim için. Daha önceden Ç1 üyesi olsun olmasın çevirmenler olarak e, bireysel anlamda festivallerle ve televizyonlarla görüşüyorduk ama Ç1 çatısında buluşan çevirmenler olarak artık film festivallerine, doğrudan televizyon kanallarına ya da televizyon kanallarına ve dijital platformlara çeviri hizmeti sunan şirketlere bu tarifeleri her yıl güncelleyip duyuruyoruz Ç1 adıyla. Mesleki standartları çevire yeni katılan altyazı ve seslendirme çevirmenleriyle oluşturmaya devam ediyoruz. E, altyazı ve seslendirme çevirmenlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yeni adımlar atıyoruz. Bir yandan da altyazı çevirisi çok teknik bir iş. E, bunun e, doğru fiyatlandırılması için bir terimci oluşturduk bir araya gelerek. Bunu da web sitemizde paylaştık. E, yine meslekçi dayanışmayı ve birliği güçlendirmek için çe bir üyesi olmayan çevirmenlerin de bulunduğu çok kalabalık bir e-post grubu kurduk. Burada hem mesleğe dair sorunları konuşuyoruz hem de birlikte çözüm yolları bulmak adına çeşitli sohbetler yürütüyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz çevirmenler olarak kendi önümüzde. Aynı zamanda bir a-network oluşturarak birbirimizi tanıyoruz. Çünkü çevirmenlik aslında çok yalnız bir meslek ve ortak sorunları konuşabilmek için aslında tanışmak da çok önemli. Düzenlediğimiz atölyeler, şey bir üyesi altyazı ve seslendirme çevirmenlerinin katıldığı konuşmalar ve sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarla altyazı ve seslendirme çevir çevirmenlerinde dayanışmayı büyütmeleri için çalışıyoruz. Bunun dışında Avte ile yani Avrupa Altyazı Seslendirme Çevirmenleri Birliği ile e, çalışmaya başladık. Bir üyelik başvurusu yaptık. Mayıs ayında Roma'da bir e, olan Genel Kurul toplantısı yapacaklar. Buraya Çevir bir adına katılacağız ve e, çevirmenlerin çalışma standartları ve Türkiye'de bu sorunların standartlarının nasıl iyileştirilebileceği ile ilgili Avrupa'daki meslektaşlarımızla birebir temaslarda bulunacağız ve bizim buradaki askeri şartlarımızı Avrupa standartına seviyesine çıkarmak için neler yapılabilir konuşacağız ve çözüm üzerine beraber bir çalışma yapacağız ve bunun da çok da kıymetli olduğuna inanıyoruz altyazı ve seslendirme çevirmenleri olarak. Şimdi buraya kadar ağırlıklı olarak yasal takip meselelere ve hukuki meseleler üzerine konuştuk ağırlıklı olarak. Onların üzerinde durduk. Şimdi biraz isterseniz bu hukuki çerçevenin dışına çıkalım. Çevrim diğer alanlarda veya başka faaliyetler açısından neler ürettiğine Odaklanalım. Biraz bunları konuşalım isterseniz. Melek seninle devam edebiliriz yine. Tabii. Eee yani bir meslekiçi eğitimimiz, mesleki gelişme çok çok önem veren bir birlik. bir yandan da çok yalnızlaştırıcı bir meslek yapan çevirmenlerin bir araya gelebilecektir. platformlar ve vesileler yaratmayı da önemseyen bir birlik. Bu amaçla atölyeler ve paneller düzenliyoruz. yıl içinde yıl içine dağılan Etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerde dil ve çeviri ekseninde farklı uzmanlıklara sahip konukları ağırlıyoruz. Üyelerimiz dışında bu meselelere ilgi duyan herkesin bu etkinliklere ve etkinliklere katılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bu duyuruları yapıyoruz. Buradan ilgilenen kişiler takip edebilirler. YouTube kanalımızda hala hazırda düzenlediğimiz çeşitli panellerin ve oturumların kayıtlarını her zaman tutuyoruz. Burada bir arşiv oluşturmayı da çok önemsiyoruz. Bu etkinliklere hem mesleki eğitim imkanı sunmaları hem de çevirmenleri bir araya getirmeleri bakımından çok önem veriyoruz. Birbirimizle tanışmak, sorunlarımızda ortaklaşmak yine bu vesileyle oluyor. Ayrıca tüm üyelerimize açık bir e-posta grubumuz var. Burada hem çeviri yaparken sorlandığımız, e, kafamıza takılan şeyleri birbirimize danışıyoruz. Hem de çeviriyle alakalı paylaşımlar yapıyoruz. Çok aktif bir grup. Ee, i̇nternet sitemizde üyelerimizin kaleme aldığı, farklı konuları içeren yazılar ve röportajlar e, yayınlanıyor düzenli olarak. Buradan yine arşiv tutuyoruz. Ee, yine sitemizde yer alan bir yayın vini arayan çeviriler başlığı var. Burada çevirisinin baskısı tükenmiş veya henüz başı, basılmamış çevirileri Yayın evleriyle buluşturuyoruz. Burada e, onlarca e, eserlik bir arşivimiz var. Yayın evleri buradan istedikleri esere ulaşabiliyorlar. M bir yandan da e, yayın evlerinin çevirmen ihtiyacı doğduğunda bize danışarak gibi sözleşmeyi kabul etmeleri halinde çevirmen bulmaları için de aracılık yapıyoruz. Bir de yakın zamanda bir takas kitaplığı oluşturduk çevbir e, Buraya çevirmenler kitap getirebiliyorlar, kitap ödünç alabiliyorlar. Böylece birbirimizle paylaşıma bir adım daha atmış oluyoruz aslında. Şahane. Hepsi gerçekten de çok kıymetli işler. Ee, yani ilham verici faaliyetler birçok insan için eminim. Şimdi yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Ee, son olarak neyden bahsetmek istersiniz? Ee, i̇sterseniz onları konuşalım. Burcu seninle başlayabiliriz. Valla şimdiye kadar aslında... Çevre şey, neden iyi olmalıyımın e, cevaplarını da vermiş olduk bence. E, dolayısıyla ben e, onun üzerine bir. ...kaç bir şey daha söylemek istiyorum. ç ee, şey yıllar içerisinde... E, ...üyelerinin... E, ...dayanışmasıyla, beraber çalışmasıyla... E, ...çok yol kat etti. E, i̇şte bu bahsettiğimiz... ...tip sözleşmenin sektörde standart hale... ...gelmesi olsun. E, çevirmenlerin e, bir araya gelerek... ...aslında ya bizim şöyle bir sorunumuz var... ...biz bunu nasıl çözebiliriz e, diye... ...kafa kafaya vermesi olsun. Bu vesileleri e, yaratması olsun. E, çevirmenlerin telif... ...hakları konusunda... E, bilinçlenmesi olsun. Böyle pek çok güzel önemli örnek var önümüzde. Dolayısıyla ÇEBİR şey üyesi olmak hem üyelerimize hem de üyelerimizi temsil eden bir meslek birliği olarak ÇEBİR'e şey çok büyük katkı sağlıyor. Çok önemli bir şey. Ve atacağımız adımlar içinde. de çok belirleyici bir şey. Üyeleriyle güçlenen, üyeleriyle büyüyen bir meslek birliğiyiz. Dolayısıyla üye sayımızı arttırmamız, temsil gücümüzü arttırmamız anlamına geliyor. Bu uzun soluklu mücadeleyi gelin beraber yürütelim demek istiyorum ben bütün çevirmen arkadaşlarıma buradan. Dayanışmak dileğiyle diyeyim. Evet, güzel bir davet oldu. Melek sana da Şunları sormuş olayım, şimdi birçok şeyden bahsettik. Peki çevirmenler üye olmak için hangi yolları takip etmeliler? Ve belki de en önemlisi çevirin merkezi nerede fiziki olarak? Tabii yani aslında çok kolay bir sürecimiz var. Bizim ofisimiz Kadıköy'de. Çeviri eser çevirisi, eser, çevirisi yapmış olan herkes de çeviri üyesi olabilir. Ee, üye olmak için yayın evi veya demin bahsettiğim festival, dijital medya, televizyon kanallarına e, eser sahibi sıfatıyla imza sözleşme imzalamış olmak yeterli. Yani o çevirinin yayınlanmış basılmış olması gibi bir ön şartımız yok. Ee, üye olmak isteyen çevirmenler, çevirin hazırlamış olduğu web sitesinde de bulunan bir yetki belgesi ve üyelik başvuru formu var. Onları doldurarak e, giriş ödenkisini ödeyerek... E, ee, nüfus cüzdanı fotokopisi iki tane fotoğrafını hazırlayarak ÇEBİR'e ulaştırabilir. Ee, posta yoluyla da ulaştırabilirler. İlla İstanbul'da olmaları gibi bir şart yok. Ee, böylece başvurularını yapabiliyorlar. Biz ÇEBİR olarak her ay e, düzenli olarak bir yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. Başvurularını burada değerlendiriyoruz ve onaylıyoruz. ediyoruz. Aslında bu kadar kolay bir süreç olmak. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ağzınıza emeğinize sağlık. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet değerli açıklardır dinleyicileri. Bugün ben buradan okuyorum da biraz konularımızın dışına saptık. Ve Burcu Halaç ve Melek Memiş'le Çevirmenler Meslek Birliği'ni yani Çevbir'i konuştuk. Yayıncılık aleminin mutfak kısmında neler olup gittiğine oradaki emeğe bakmaya çalıştık. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.